Evet, Destek Projesi özel yayını devam ediyor saat 16.58 şu anda. Fena olmayan bir halde gidiyoruz. Ee, bütün dünyada olup bitenlere karşı burada en azından radyo etrafında işler Tırnak içinde tıkırında diyebiliriz, keyfimiz yerinde ve şu anda son zamandan en büyük moral kaynağı da bu zaten sizlerle birlikte oluyor olmuşumuz. Benim için yayın bir kat daha heyecanlı, önceki misafirliğinde de aynı cümleyi kurmuştum ama heyecanım karşısında dinmedi. Bunu bütün yürekliğimle ve bütün samimiyetimle dile getiriyorum. Bu ikinci karşılaşmamız yayında bir kat daha artmış vaziyette Ercan Kesal konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba çok abi, kolay gelsin. Size... Evet. evet Ercan Kesal, yani hakikaten eskilerin hezarifen diye tabir ettikleri beş ya da on parmağında on marifet Hı. olan cinsten. Yani her e, sanat ve aslında yalnız sanat değil bir de yani tıp gibi. ...başka bir dalda da zanaat da demeye dilim mı? ...orada da ustalığını gösteren çok yönlü bir kişi ...ve bu yüzden çok mutluyuz yani sizinle burada... ...Açık Radyo'nun 19. destek programı kapsamında... ...biraz bunları konuşuyor olmaktan. Çok teşekkürler abi, ben de çok mutluyum burada olmaktan. Benimki gibilere tıpta antite diyorlar ama... ...onu baştan söyleyeyim. Yani... <gülüyor> Bir, bir kalıba koyunamayan bir klasifiye edilemeyen e, bazı hastalık gruplarını biz antitediye tanımlarız antite. e, galiba ben de yaptığım işlerle e, bakıldığında dediğimiz bir gruptayım birim öyle, öyle evet. ben, yani şey üniki ünik ama bir, bir, bir tarafıyla da şaşırtıcı niye böyle şeylerle uğraşılıyor ama ben şimdi şunu keşfettim tabii. E, Asıl olan bütün yaptığımız, ettiğimiz şeyler, bu sanatla iştigal ettiğimiz şeyler galiba bir tane sanata, hizmete e, matuf. Yani sadece onu, sanki o sanatı gerçekleştirmek için bir araya getirdiğimiz işler, yaşama sanatı, e, yani sinemada olsun, işte oyunculuk, edebiyat, senaryo. Ve hakikaten sizin söylediğiniz gibi bir sanat olan, hekimlik sanatı da Eninde sonunda yaşama sanatı dediğimiz bir sanatı tamamlamak üzere sanki yaptığım işler. O yüzden birbirinden ayırt etmeden, birbirinin önünü kesmeden, birbirine ayağına basmadan sürdürmeye çalışıyorum. Birbirini de besliyor doğrusu onlar. Hepsi bir, bir, bir, bir yanındakini tamamlıyor sanki. Ee, radyoya bağlamaya da çalışıyorum bir taraftan. Ee, benim yazılarım, yaptığım yaz, e, filmler, yazdığım senaryolar biraz belleğe yaslanan şeylerdir. Ee, sanki böyle bir sandığı karıştırıyorum da içinden bulduklarını çıkartıyorum. Veya onları yazıyorum, bir araya getiriyorum. Seçiyorum, ayıklıyorum. Ee, bunlar içerisinde baktığımda e, hakikaten radyo bunların içerisinde çok önemli bir yerde duruyor. Hayatımda çok önemli bir... E, Nesne olarak duruyor. Ee, geçmiş hikayelerimde, e, babamla olan ilişkimde, e, kasabadan çıkıp e, hekimlik yapmak üzere üniversiteye gittiğim yıllarla birlikte enteresan da bir kuşağın çocuğuyum ben. 59'lu oğluyum. E, bitmekte olan bir şeylere, bir ayağım bitmekte olan bir şeylerde, öbür ayağımda sanki başlamakta olan bir şeylerde oldu hep. E, ne 49'luyum, 68 kuşağıyım ne de 69'luyum hani benden sonraki kuşağım arada bir şeyim bizim kuşağın çocukları biraz böyle hem radyoyu hayatın merkezine aldık televizyonu çok keşfettik şimdi de yazgımız bizi böyle internet alemin ortasına attı yaş itibariyle bu arada radyonun unutulmaz şeyleri var tabii hayatımda birazdan sohbet ilerledikçe onlardan da bahsedeceğiz Evet, büyük bir memnuniyetle dinleyeceğiz burada. Yani biraz önce e, Bülent Aksoy kendi programını bize bu dönem için, özel olarak bu günler için e, tahsis etti diyelim Beren. Ama bırakırken de radyoyu tarif ederken, açık radyoyu tarif ederken işte 68 kuşağıyla başladı, o, çoğunluktaydı onlar diye bundan 25-27 sene önce başladığımızda ama şimdi de yeni nesle devrettiler diyordu. Yani hakikaten de düşününce bir yandan da bu iklim meseleleriyle filan Z kuşağı diye işte iklim aktivistlerinin dünyada ya var olmak ya da yok olmanın eşinde büyük bir mücadele verdikleri nesli de takip etmeye çalışıyoruz. Böyle tam bir gelişim çizdi. Sizin de söylediniz. Siz de tam ara kuşak işte. Çok ilginç yani. Ama ben şunu biliyorum tabii Avanosluyum ben Avanos'ta doğdum Kapadokya'daki küçük bir kasaba üç tane mahallesi vardı üç tane de büyük kahvesi vardı önce Çarşı Mahallesi'deki kahvede sonra Orta Mahalle'de sonra Aşağı Mahalle'de galiba o kahvelere birer tane radyo alınmıştı radyolar dışarıya dışarıdaki bir direğe hoparlör'e bağlı olurdu ajans zamanı radyo bütün kasaba şeyden hoparlörden dinlerdi. Şimdi e, o dönemki radyoya biçtiğimiz kıymet oradan gelen lafzın gerçekliği üzerineydi. Yani biz ona inanırdık radyo söylemişse bir şeyi. E, modern zamanlar birçok şeyi değiştirdi, alt üst etti ama e, açık radyo. E, benim AONOS'taki e, orta mahalledeki kahveden kabloyla dışarı hoparlöre uzatılan... Sözlerdeki gerçekliği bana yeniden e, hatırlatan, aynı, inancı sürdürüp, aynı inancın sürmesini sağlayan bir radyo. Ben çocukluğumdaki o ne kadar inanıyorsam, o ajansa, e, o gerçekliğe, ona nasıl bağlanmışsam, şimdi sizin e, e, kanalınızdan duyduğum Açık Radyo'nun seslerine de e, en az o kadar inanıyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Hala inanacak şeyleri e, saklayabilmiş olmak ve onları özenle korumak çok önemli. E, belki de bu yüzden ısrarla e, hakikaten ömrü uzun olsun e, dileğinden başka bir şey gelmiyor açıkla radyo akla. Evet bunu söylemeniz çok etkileyici. iyi oldu. Sabah daha önce de konuştuğumuz bir şeydi. UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in bu kültür organı diyebileceğimiz şeyin Radyo günü Dolayısıyla e, kuruluşunun yaptığı açıklamada da inandırıcılığın giderek ortadan kaybolduğu medya olarak baktıklarında gazetelerin televizyonların ve Hatta yeni e, bu işte internet medyasının sosyal medya diye adlandırılan şeylerin de arasında bütün eskiliğine en eski mecralardan biri olmasına rağmen radyonun inandırıcılığını korumakta olduğunu söylüyordu. Biz de kendimizi doğrusunu isterseniz bu şekilde bilmiyorum Eraslan'da herhalde katılıyordur. Böyle gerçek şeyi duyurabilmek olup biteni özellikle de bu Ukrayna'daki yaşanan yaşanmakta olan faciada yani anneleriyle babalarıyla annaneleriyle neneleriyle dedeleriyle aynı aynı gerçeklik üzerinde anlaşamayan anlaşamayan insana yani ben savaşın içindeyim ölüyoruz anne baba dede nene diyor. Bir yok öyle bir şey yok. Savaş da yok. Hiçbir şey yok. Ben görmedim televizyonda diyen insanların bulunduğu çok hiper realisti yani hiper gerçek olmayan bir gerçek dünyasında biz de böyle sizin de dediğiniz gibi işte inandırıcı o ta Avanos'taki radyoların inandırıcılığına sahip olmaya çalışıyoruz çok iyi oldu bunu söylediğiniz yani evet. e, buna belki şöyle bir e, ekim olabilir Ercan Bey'in açık radyodaki varlığı da gerçekten yani söyleşinin başındaki heyecanım bir e, ilfat olsun diye söylediğim bir şey değildi benim de hakiki duygumdu. Ercan Bey bu kadar bende heyecan yaratması. Daha doğrusu açık radyodaki varlığının buraya geliyor olmasın bende heyecan yaratıyor olmasın nedeni De benzer bir neden aslında. Yani hayatta bütün bu kültür, sanat, edebiyat ve bilim, akademiya Keşme keşinin içinde bütün bunlarda ürün verirken ve ürün verdiğiniz her alanda hakiki bir yerde duruyor olmanız bu e, ve bu hakikat e, tırnak için hakikat tellallığını yapıyor olmanız bu kıp usanmadan yaptığınız her şeyde yani yazdığınızda çizdiğinizde söylediğinizde bu e, asıl cazibe noktanız. E, benim için burada başlıyor. Yani tıpkı radyodaki, Avanos'taki radyodaki, radyodaki hakikilik gibi durduğunuz yerin her anlamda hakiki olması itibariyle bu heyecana sebep oluyorsunuz bende. Bu benim biraz önce sözünü ettiğim e, e, atropoloji doktora tezimin derdiyle de çok örtüşüyor. E, orada da haki, e, kurmaca ve gerçeklik meselelerini bahsediyoruz. ...oyuncusu, senaristi ve yönetmen olduğum filmler üzerinden bir parça tartışmaya çalışıyorum. Ee, modern hayatın bize dayattığı, bu tuhaf verili koşulların bize sürekli olarak... ...işte bu gerçeklik bu, bundan başka bir gerçeklik de yok denilen şeyin aslında... E, ...sıradan bir kurmaca olduğu. Ama bizim kendi sanatsal uğraşlarımızdaki kurmaca diye çok da fazla... ...hani e, ne derler, kıymet verilmeyecek bir şeyle algıyla sunulan işlerin de en az ve daha fazla ve gerçekten asıl hakikatin ve gerçekliğin orada yattığın tartışan bir tez çalışması içindeyim. Bir parça kendi öznesi olduğum işler olduğu için bir zamanlar Anadolu'da ve Nasip Zadayız filmlerindeki kahramanlar bizzat kendi yaşadığı hikayelerden esinlenen senaryolar olduğu için e, ...enteresan şeyler yaşıyorum doğrusu... E, ...bir şeyin hem öznesi olmak... ...hem onu tekrar yeniden... E, ...kurmacasını çıkartmak... E, ...yani icat etmek... E, senaryosunu yazmak... ...sonra onu oynamak... ...birini Nasipa Dayız'da çekmek... ...onu tekrar yeniden... ...kurgulamak... E, ...bana hakikaten bu kurmaca ve gerçekliği... ...meselelerine e, farklı bir zaviyeden... E, ...bakabilme refleksi de kazandırdı... E, bundan çok hoşnutum doğrusu evet yani estetik ve sanatın hayattaki yalnız edebiyat da değil tabi bu sinema gibi özellikle estetik alanda da son derece önem taşıyan bir alanda hem senarist olarak hem yönetmen olarak yer almanız bilen çok hayat kurtarıcı ve hayatı üzerinde rahat nispeten tahammül edilebilir bir şekilde yol alıcı bir şey olduğunu düşünüyorum benim yani bunu da radyoya bir şekilde bağlayacağım her zaman <gülüyor> yapmaya çalıştığım gibi yani e, e, en temel meselelerden bir tanesi etik hiç şüphesiz yani altın kural işte <gülüyor> başkalarına yapılmasını istemediğin şeyi yapma yapılmadı yani kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapma gibi etik altın kural olduğu gibi bir de işin estetik yönü var ve hayati önem taşıyor bence ikisi bir arada. Ben bunu değerli dostumuz Oruç Aroba'ya benim çok eski bir arkadaşım onunla radyoda program yapması için hiç dil dökmeme lüzum kalmadı. Hemen geldi. Yaptı tabii ve bir arada bu felsefe dedikoduları içinde şeyde etik estetik bütünlüğü üzerinde Yapar mısın bize program dedi. O kendine özgü tipik dobra üslubuyla yok artık çüş dedi falan bunu yapamam <gülüyor> dedi. Tipik bir şeydi. Ama bu dediğimizi bir başka dostumuz, Rantling programcılarımızdan biri ilk birinci gününde bu 17 sene önce başladığımız şeyde dinleyici destek şeyinde telefonla katıldı maalesef. Çünkü o anda bir işi çıkmıştı ve yani sizin için nedir Açık Radyo diye sorduğumuzda arkadaşımız Şerif oldu programda sordu. Açık Radyo benim için belki bir cümleyle şöyle söyleyeyim demişti. Türkiye'nin yozlaşmış entelektüel performansının daha önce kendini koruyabilmiş, kendini estetize edebilmiş ...kendini bir köşede yoğunlaştırabilmiş yegane sığınağıdır, yegane savunma alanıdır <gülüyor> demişti. Duyduğum en güzel e, laflardan biriydi şüphesiz. Bunlara layık olmaya çalışarak yürütüyoruz. Onun için de bunları konuşuyor olmak çok bana mutluluk veriyor doğrusu. Ercan Bey bir, hazırlıkla, bir müzik hazırlık, hazırlığıyla geldiniz. İlk ne dinletmemizi istersiniz? Türkücü olduğumu bilirsiniz artık benim. Evet. Giderek yaşlandıkça daha da arttı sanki o konuyorki <gülüyor> tercihlerin. Nida Ateş'den bir türkü seçtim. Nida arkadaşımızdır da. Bence iyi şeyleri yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Ondan bir türkü dinleyeceğiz. Ben derdimi söyleyemem. Evet. Tamam, Çok güzel. Ee, Deniz Destek Projesi özel yayını canlı yayın devam ediyor. Saat 17.13 Ercan Kesal konuğumuz onun getirdiği çalma listesinden bir türküyle devam edeceğiz. Nida Ateş ben derdimi söyleyememi dinletirken lütfen radyoyu ihmal etmeyin. 76 desteğe ulaştık. 88'e az bir şey kaldı. 12 destek kaldı. Lütfen bu arada kulağınız bizdeyken elinizde klavyede olsun ve Açık Radyo.com.tr destek olun düğmesini lütfen tıklayın. Evet, Deniz Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Canlı yayındayız, 17.17. 17. Şu anda saatimiz 77 desteğe ulaştık. Çok teşekkür ederiz, 88'e pek bir şey kalmadı. Ercan Kesal'la e, söyleşimiz devam ediyor. Ercan Kesal'ın getirmiş olduğu bir türküyle ara verdik, onu dinlettik. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı Nida Ateş türküsünü. ...dinlettik size ve devam ediyoruz. Evet, konu estetikti. Ben bir şey daha ilave edeyimiz izninizle... ...biraz önce antite diye tanımladı kendisini Ercan Bey, Ercan Kesal. Yani bir kendine özgü bir birim. Her her yönü, hayatın her yönünü kapsayan bir şey diye anlıyorum. Ben anlama eğilimindeyim. Bana sorarsanız mesela... Biraz önce sözünü ettiğimiz dostumuz programcımız mütevaffah ve muhalif ranting ebedi muhaliflerden, e, muhalif entelektüel diyelim. E, aynı konuşmada bu. ilk başladığımızda zaten bu işi bitirmiş. Şimdi sonradan dönüp bakıyorum. Bütün her şeyi anlatmış zaten 2004 senesinde. Yani e, diyor ki, ben buradan biraz dinleyicilerinize seslenmek istiyorum diyor Hrant Dink. Açık Radyo'nun bu girişimi açısından, işte ilk dinleyici şey açısından. Bence Açık Radyo'nun ne olup ne olmadığını her şeyden iyi anlamak gerekiyor ki ona sahip çıkılsın. O bilince sahip çıkmak gerekiyor diyor. Yani bilinç olmadan bir şey bir şeye sahip çıkmak imkansız bir şey çünkü diyor. Yani benim şahsımda benim karakterimde yarattığım o bilinç dediğim gibi şu bizim bir tür entelektüel ihtiyaçlarımızın entelektüel hatta estetiksel yani sanatı da kastediyor. Yani estetik, estetikle ne alakası var diyebilirsiniz ki sesi dinlemenin radyonun ne ilgisi var bununla diyebilirsiniz. Bence var diyor estetik bir yanı da var bunun entelektüel estetizmin diyelim isterseniz bir miktarda yoğunlaşabildiği korunabildiği, savunulabildiği kalitenin korunabildiği sunulabildiği yegane alan gibi geliyor bana İnşallah diğer radyolarda size benzer demiş. Bizim de zaten ilk şeyimizde e, Abidin Dino'nun rahmetli e, bir or kurucu ortaklara e, onun bir ...yaptığı bir eserden bir, bir ortaklarımızın hepsine imzalı bir kopya şey yapmıştık. Arkasına da böyle bir girişimin destek verdiğiniz ortak olduğunuz bir şeyin... ...diğer radyolarda da örnek olması dileğiyle diye bir şey yapmıştık. Yani her şey tamamlanıyor. Ne dersiniz? Baştan sona katılıyorum abi. Ee, Belki de devam edeyim mi buradan bilmiyorum. Şeyle ilgili hani radyo ve kendimle ilgili bir bölüçükte olsa bazı anları paylaşamıyorum. Lütfen, lütfen. Çok memnun oldum. Yani şöyle, 59 doğumlu olduğunu söylemiştim. Ve hakikaten bir çiftçi ailenin, daha sonra esnaflık yapan bir ailende en küçük çocuğu olarak doğdum ve büyüdüm. Küçük bir kasabada doğdum, büyüdüm. Ve sonra hekim olarak da daha sonra hep kasabalarda çalıştım Anadolu'da. Yani onların bir arkadaş, onların bir çocuğu, bir yeğeni olarak çıktığım topraklardan, topraklara gerisi geri hekim olarak döndüm. Çocukluğumda hatırladığım evin en önemli aleti radyoydu. Philips marka bir radyomuz vardı. Ve işte onu babam açardı. Sanki ailede o radyonun şey hakkı ona verilmişti. Evet. Bir süre beklerdik tabii, o ısınıyordu galiba. O, evet. süre... o kışık yanıyordu ama böyle bir bekliyorduk böyle bir süre. Benim babaannem ailenin temel şeyi omurgası gibiydi, rahmetli ebem. Son 4-5 yılını Alzheimer olarak yaşadı. Alzheimer'a sanki adım attığı dönemler miydi tam hatırlamıyorum. Böyle çok sevdiği, bunu paylaşmış olabilirim yine açık radyoda çok sevdiği bir türkü, çok güzel bir şarkı filan çıkınca yavrum şunu kapatın da akşam mevlüt geldiğinde dinlesin derdi. Radyoyu kapatılınca, radyoyu kapattığınızda kapanacağını, bekleyeceğini zannederdi rahmetli. Benim e, tabii radyonun hayatında böyle kendi hikayelerimizde çok kıymetli e, şeyler var, döndüğü yerler var. Mesela 12 Eylül'ü e, tatil miydi, neydi, kaçak mıydım, göçek miydim tam hatırlamıyorum. Aonos'ta bir şeydeyim, evdeyim e, ve uyuyorum. 12 Eylül de benim doğum günümdür. E, e, bu, <gülüyor> sabah erken saatte radyoyu babamın... Açtığını ve beni uyandırıp e, hadi bakalım ihtilal oldu ne yapacaksınız bundan sonra dediğini hatırlıyorum. Yani yani biraz da böyle serzenişli bir şey. Yani bu kadar e, patırtı gürültünün içindeydiniz bakalım şimdi ne yapacaksınız diye. Onu, mesela 12 Eylül'ün e, bendeki şeyi hakikaten Philips radyomuzdaki e, evrenin konuşmasıdır. Televizyondan önce sanki radyodan aldığım bir haberdir. Buradan şuraya geçmek isterim. E, bir not almışım. 1989 yılıyla ilgili Keselovski'nin Polonyalı yönetmenin o dönemin Polonyasına dair kurduğu birkaç cümle var. Diyor ki kimsenin kimseye yardım etmeyi düşünmediği soğuk, gri ve insanın için ümitsizlik veren kederli bir Polonya'ydı diyor. Ve o, birlikte, o yıllardan başlayan bir senaryo çalışması var. Dekalogların çıktığı e, atmosfer olarak Varşova'nın bu o döneminin canlandırıldığı bir şeydir. On filmlik bir e, filmdir biliyorsunuz. Dekaloglar. Dekalo. E, ve e, sonra devam eder yani çok zahmetli bir film süreci, çok zahmetli bir dönem. Bütün bunları niye yaptığını düşünür, bütün bunları niye e, neden bunlarla? E, hemhal olduğunu, niye bunlara katlandığını filan sorar kendi kendine. Bir filmin bitişinde e, bir anneyle kız gelir yanına ve kız der ki, e, galiba Veronica filminden sonra, ben bu filmden sonra der, uzun zamandır görüşmediğim annemle e, konuştum, buluştum, onu aradım e, ve bundan sonra onunla e, geçmişteki hatalarımızı tekrarlamamak ve daha iyi şeyleri yaşamak üzerine bir şeyler paylaştım. Bana sizin filminiz sebep oldu der. Ee, <gülüyor> ve benim çok hoşuma giden Kestovski'nin şu yaklaşımı hakikaten benim üretimlerime de sanki hep ışık tuttu. Ee, bütün bu çaba, bütün bu zahmet, bütün bu keder, başımıza gelen şeyler, katlanmak zorunda olduğum şeyler. Aslında şu kızın bana gelip bunları söylemesiyle e, sanki böyle gerçekliğe kavuştu ve evet İyi ki yapmışım bunları. İyi ki bunlarla uğraşmışım. Sadece bunun için bile değer yani. Bu kızın gelip bana bunları söylemiş olması bile benim bu kadar zahmetime değer diye e, tarif eder. Oradaki e, duygusunu. E, Benzer şeyleri düşünüyorum doğrusu. Yani... E, Modern dünyanın bu kadar e, parçalayıcı, yok edici, yalnız bırakıcı e, ve çaresizlik içerisinde sanki hiçbir şeyi değiştirmeye gücümüzün yetmeyeceği duygusunun sürekli empoze edildiği bir çağda e, birbirimize cesaret vermekten, birbirimizle buluşmaktan, birbirimizden haberdar olmaktan başka hiçbir şansımız yok. E, Açık Radyo bunu yapıyor. Açık Radyo bu işe yarıyor. Açık Radyo... ...bize cesaret bulaştırıyor. Çünkü bulaşıcı bir şey, o ben onu biliyorum ne olduğunu. Ee, ve yalnız olmadığımızı fark ettiriyor bize. Bu, bu çok kıymetli bir şey. Ee, giderek hakikaten atomize olduğumuz bir dünyada... E, ...sanki e, bulunduğu yerden böyle bir deniz feneri gibi... E, ...ses çıkartan, e, bize yol gösteren... ...bize cesaret veren, içimizi rahatlatan bir, bir şey... E, Eskilerden hatırladığım bir şey ve evet bunu sürdürebiliyor Açık Radyo. Bu yüzden buradayız galiba ve bunları konuşmaya devam ediyoruz. Bu cesareti paylaşmak için buradayız. Bir kez daha evet korkacak bir şey yok ve yalnız değil demek için buradayız. Harika yani inanılmaz güzellikte sözler. Ben de tamamen böyle şey yani siz söyledikçe... Ha, ben de böyle şimdi diye düşünüyorum içimden geliyor. Yani çok şey var. Bir dinleyicimiz de harika bir mektup yazmıştı. ve Paylaştıkça çoğalırız diye bir notla desteğini verdiği bir notta yazmıştı. Aynı şey yani Hrantin'e son bir kez daha döneyim. Yani yoğunlaşabildiği, korunabildiği, savunulabildiği ve kalitenin de korunabildiği yani alan gibi geliyor burası. İnşallah diğer radyolarda size benzer demesi de bunların çoğalmasıyla ancak geniş e, bir güçlü bir savunma alanı kötülüklere ve sahtekarlıklara karşı yapabiliriz diye. Yani bütün çabamız öyle geliyor bana. Rahmetli Öhrantı buradan bir kez daha anmış olayım böylece. Evet, benim benim için de konuşulanlarda en hmm... Tamam çok kıymetliydi ama en cesaret verici ve beni en harekete geçirici cümle Ercan Bey'in e, son cümlesi oldu. Bunu bütün radyo hayatımıza ve radyonun dışındaki hayatımıza da yaymamız çok mümkün. E, korkacak bir şey yok. Aslında çok her şeyi toparlayıcı bir cümle. E, bir şey daha dinleyelim. Evet. evet. Mikail Aslan'ı çok severim. Bir ayağı Almanya'da, bir ayağı Türkiye'de olan bir kardeşimiz. Kendi dilinde bir türküyle Açık Radyo'da olsun bakalım. Evet, lütfen desteğinizi ihmal etmeyin. İyi gidiyoruz, 80 olduk bile. Mikhail Aslan dinlerken lütfen bir elinizde klavyenizde olsun Açık Radyo.com.tr destek olun.